Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ya da en çok kullanılan tabirle COP26 devam ediyor. İskoçya'nın Glasgow şehrinde 31 Ekim'de başladı ve 12 Kasım'a kadar da devam edecek. Siyasi liderler, sivil toplum temsilcileri ve küresel medya kuruluşlarıyla e, başta e, açık radyo olmak üzere dünyanın dört bir yani Türkiye'nin dört bir yanında da aslında cop 26'ya bu sene ciddi bir ilgi var belki geçen senelerde hiç olmadığı kadar iklim değişikliği konferanslarına açık radyo dinleyicileri muhtelif kuşaklarımızda gelişmeleri takip ediyorlar şimdi açık radyo'da da de bir özel başlık açmak istiyoruz aslında e, kültür ve sanat e, alanı paranteziyle COP26 tekabül ettiği aciliyet iklim krizi aciliyetine temas etmeye çalışacağız. Evet, iklim değişikliğiyle mücadele, yani iklim hareketinin önemli bir kısmı krizin etkilerini hafifletmek, iklim adaletini belki merkeze alarak global bir mücadeleyi, mobilize etmek ve bunun için de aslında karar e, alıcılara belli bir baskı e, uygulamaktan geçiyor. Bununla birlikte e, aslında yeni bir kültüre geçişin önümüzde duran büyük dönüşümün gerçekleşmesi e, içinde de kültürün öneminden bahsetmek lazım. Çok az konuşulan bir konu aslında dünyanın burun buruna e, olduğu büyük dönüşümün eşiğinde kültürün e, önemi e, ne olabilir bu süreçte, e, vasfı ne olabilir? Bunları konuşma fırsatını bizlere sunan bir politika. E, belgesi dün yayınlandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı kültür politikaları çalışmaları kapsamında ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat Türkiye'den örnekler başlıklı bir yeni politika metni bu. Açık kaydolatı dinleyicileri aslında bu başlığı hatırlayacaklar. Zira bu senin Şubat ayında ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat başlıklı bir rapor yayınlanmıştı. Genel bir e, çerçeveyle aslında global bir e, bakışla yayınlanan bu raporu açık gazetede değerlendirme imkanı bulmuştuk. Şimdi Türkiye'den örneklerle desteklendi bu rapor ve önümüzde bir politika metni var. Bu vesileyle COP26 günlerinden geçerken raporu kaleme alan akademisyen Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hande Paker'le bir araya geldik. Zoom aracılığıyla da olsa ve e, ekolojik dönüş, dönüşüm için kültür ve sanat başlığını bir kere daha açıyoruz. Hande Hanım merhaba, hoş geldiniz bir kere daha Açık Radyo yayınına. Merhaba, hoş bulduk. Evet, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Mücadele çok yönlü ama çok az konuşulan bir baskını değerlendirme imkanını bulacağız. iklim mücadelesinin yayınlanan bu politika metni sayesinde. Dediğim gibi dün elimize geçtim. Ben çok da vakit kaybetmeden aslında bir an önce raporun çıktılarını bu politika metninin kapsadığı konuları konuşmak istiyorum ama ondan tamam. önce... Ufak bir parantez açalım, hı hı. Ee, sizin için de bir sakıncası yoksa kültürün evet. önemi e, demeye çalıştım e, evet. az evvel. Aslına bakarsanız uluslararası kuruluşlar e, kayıp bağlantı ya da işte e, missing link olarak da. E, evet. Habir ediyorlar kültürün toplumsal mobilizasyondaki yerinin e, pek de e, aslında tanınmadığı ya da yeterli önemin verilmediği de bu senenin muhtelif alanlardaki konusundan birisiydi. Sizce e, acaba ekolojik dönüşümde kültür sanatın rolünün bu kadar az tartışılması ya da e, az Hı -hı. görünür olmasının izahı e, nerededir dönüşüm e, problemi üzerinden? E, böyle bir eksiği teşhis etmek bir kere haklı mı? Belki bunu sorarak başlarım. Evet. Yorumlarınızı rica edeceğim lütfen. Ha, tabii ki. Evet, çok haklısınız. Gerçekten de şimdiye kadar diyeyim, ekolojik dönüşümde kültür sanatın rolü çok daha az görünürdü. Daha az önemliydi demeyeceğim. Çünkü gerçekten çok önemli. Dolayısıyla bu çok haklı bir teşhis. Kültürün kayıp bağlantı olduğu. Ama artık biraz da yani bu şu anda gerçekleşmekte olan COP26'da da bunu herhalde çok daha açık bir şekilde görebiliyoruz. Çok çok daha fazla tartışılıyor. Pek çok sanatçı, kültür kurumu bunun üzerinde düşüyor. Bu, bu tabii yani bu Kasım ayının da bir meselesi değil. Aslında uzun bir süredir konu kültür sanat dünyasının gündeminde. Biraz daha herhalde e, görünür hale geldi diyebiliriz. E, ama yine de daha epeyce e, yol almak gerekecek kültürün ne kadar önemli olduğunu ve e, beklediğimiz büyük dönüşümün gerçekleşebilmesi için ne kadar anahtar bir rol e, oynadığını e, anlayabilmek ve bunun hakkını teslim edebilmek için. E, bugüne kadar bu kadar e, az e, ilgi görüyor olmasının sebebi aslında büyük ölçüde e, iklim değişikliğinin çok teknokratik bir mesele olarak ele alınmasıydı. Yani uzmanların bildiği ve dolayısıyla tartışabildiği bir konu olarak görülüyordu. Ve de devletlerin de karar alıcılar olarak rol oynadığı aslında çok da tepede işte bir takım küresel toplantılarla tartışılan, konuşulan ve büyük ölçüde de teknik bir takım değişikliklerle üstesinden gelinebilecek bir kriz olduğu düşünüyordu. Bu tabii ki böyle değil. Zaten böyle olmadığında artık epeyce uzun süredir bu şekilde meseleye yaklaştıktan sonra krizi çözemediğimizi gördükçe daha da iyi anlıyoruz. Kriz çözülmek şöyle olsun, dursun, gitgide daha ağırlaşıyor. Demek ki burada hakikaten bazı kayıp bağlantılar var diye düşünmek gerekiyor. Yani gözden kaçırdığımız önemli boyutlar var diye düşünmek gerekiyor. Bilgi üretimi de bu şekilde oluyordu. Yani biraz bilginin çoğunluğu da gözden kaçıyordu. Tek tip bilgi üretilince de bu konunun gündelik hayata nüfuz etmesi daha zor oluyordu. Şimdi kültür sanat alanında bu konuya bu eleştirilerle birlikte eğilme başlayınca bunun değiştiğini bunun değiştiğini görüyoruz. Bu sadece sadece kültür boyutu için değil, mesela konunun siyasi boyutu için de geçerli. Bu da çok daha arka plandaydı, çok daha az görünürdü. Yine benzer şekilde meselenin neden siyasi bir mesele, sosyal bir mesele olduğu da daha az anlaşılıyordu. Ama artık bütün bu boyutlarıyla birlikte iklim krizini, ele almak gerekiyor ve burada da tabii yani bu e, farkındalığı yaratmakta kültür, sanat aktörleri çok önemli bir rol oynuyor. Evet, galiba burada anahtar kelime az evvel sarf ettiğiniz farkındalık e, kelimesi. Zira son zirve e, itibariyle de tekrar tekrar e, dillendiriliyor oldu. Zirveler bu işe çözüm olmayacak aslında. E, dünya vatandaşları, halklar bu işin bir biçimde lokomotifi olmak zorunda ve tabii ki dünya çapında bir mobilizasyonun olması için de kültürün dahli yani siyaseten bir dönüşümün olması için de aslında kültürün dahli olmazsa olmaz gibi gözüküyor. Zira tam olarak bir kültürel dönüşümün de zorunluluğunu hep birlikte hissediyoruz. Ben çok zamanımız olmadığı için yayınladığınız metne geçmek Hı. istiyorum ama tam da bu bağlantı üzerinden 5 kısım e, yani geçen Cuma evet. günü COP26'da e, birazdan konuşacağımız e, raporun paydaşlarından Julie's Bicycle Glasgow'da bir e, panele imza atmış. Culture Missing Link işte kayıp halka kültür başlığıyla. Kültür evet. ve sanatı iklim ve ekolojik krizi için mobilize etmek üzerine çalışan bir kurum Jules Bicycle ve siz de zaten bu akşamın söylesinin konu olan ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat e, raporunu hazırlarken e, bu kurumla yakinen çalıştınız. İsterseniz açıkça kadyo dinleyicilerine biraz Jules Bicycle'ı e, anlatalım ve e, ne şekilde bir işbirliği içinde olduğunuzu rica etsem. Evet, e, tabii ki. Yani aslında bu e, politika metni kolektif bir çabanın ürünü. E, Jury's Bicycle ve e, İKSV işbirliğinde e, pek çok e, farklı kurumun temsilcisi e, bir araya geldi. Ve e, biraz e, ekolojik dönüşümün e, üzerine düşündü ve e, Türkiye'deki izdüşümlerini e, aslında beraberce e, ortaya koydu. Politika metni de e, ben de onun üzerinden e, birazcık verileri toparlayarak e, bu politika metnini e, oluşturdum. Dolayısıyla hani bunun e, aslında gerçekten bir e, işbirliğinin e, sonucu olduğunu e, söylemek isterim. Julie's e, Bicycle, evet yani çok uzun süredir aslında bu e, alanda çalışan e, bir kurum. E, İngiltere'den e, bir kurum. Ve ekolojik ayak izini kötü sanat kurumlarının aktörlerinin ekolojik ayak izlerini ölçerek başlamış. Bunun için örgütlenmiş bir sivil toplum kurumu. Ondan sonra da 2015'te Paris anlaşmasının imzalanmasıyla Paris hedefinin yani ortalama küresel sıcaklıkları bir buçuk artışı bir buçuk derece sınırlamak hedefini hayata geçirmek için kültür sanat aktörlerini mobilize eden ve onları destekleyen bir kurum. En son bu yaptığı toplantı aslında iyi bir örnek. Çok farklı şeyler yapıyor çünkü. Hem bu toplantılar sayesinde ağlar kuruyor, hem bilgi üretiyor, araştırmalar yapıyor. Ki bu son toplantı da işte beş farklı ülkede yaptığı araştırmaya dayanıyor. oroporun çıktılarını paylaştılar. Bu ülkeler arasında Türkiye'de vardı. Endonezya, İtalya gibi farklı ülkeler vardı ve hepsinde kültür sanat alanında çalışan ve ekolojik dönüşüm üzerine kafa yoran, kültür sanat da iklim krizinin nasıl kesiştiği üzerine üretimler yapan insanları bir araya getiren toplantılardı. Bizde zaten İKSV ile bu konuda çalışmakta olduğumuz için burada toplantıyı e, ortak e, olarak düzenledik. Ve e, Julie Bicycle bunu e, bütün e, toplantıların sonucunu e, kopa götürerek e, orada işte e, kayıp bağlantıyı artık görünür kılmak gerekliliğini e, vurguladı. E, savunuculuk da yapıyor. Aynı zamanda e, sanatçılara e, ve farklı kültür kurumlarına Yaratıcı içerik üretirken iklim meselesini nasıl merkeze alabilecekleriyle ilgili olarak destekler de sunuyor. Ve çok önemli bir boyutta herhalde şeyi söylemek lazım. Yani iklim adaleti ekseninde çalışan bir kurum. Jules Bicycle. Dolayısıyla iklim meselesi, sosyal adalet ve kültür sanatı bir araya getiren çok boyutlu çalışan bir kurum. Evet. E, Dilerseniz e, raporumuzun ekolojik dönüşüm için kötü sanat, kültür ve sanat raporunun yayınlanmasının ardından gerçekleşen toplantıya e, geçelim. Cjuris Bicycle ve IKSEV hakkında e, British Council'un da ismini alalım e, tabii ki bu e, vesileyle Raporun Evet, British Council da destek verdi. Evet, evet muhakkak. Türkiye'den aktörler e, bu raporun e, aslında çıktıları üzerine bir araya e, geldiler. Ki zaten önümüzdeki politika metnede bu bir araya e, gelişin e, sonuçlarını e, paylaşıyor. Evet, kimler e, bu... Tırnak içinde örgütlenmeye dahil oldular. Kimler bu işe birlikte, sizinle birlikte kafa yordular? Yani toplantının katılımcıları kimler olmuştu 2021 yılında? Biraz yani tüketici olmasanız da tabii ki katılımcı listesi konusunda evet. genel manzarayı bir vermenizi rica edeceğim. Sonra da nasıl bir ekolojik dönüşüm tanımlıyoruz ya da hayal ediyoruz bunu konuşalım isterim. Yani çok genel olarak söylemek gerekirse ekolojik dönüşümün kültür sanat yoluyla nasıl gerçekleşebileceği ya da kültür sanat alanının ekolojik dönüşme nasıl bir katkı sunabileceği üzerine düşünen ve çalışan insanları bir araya getiren bir toplantıydı. Tabii ki sanatçılar vardı, kültür kurumları vardı, ama aynı zamanda genç iklim aktivistleri, işte Açık Radyo gibi çok uzun yıllardır iklim kriziyle ilgili çalışan ve farkındalık yaratan kurumların temsilcileri, çeşitli festivaller, daha sürdürülebilir festivaller yapmak isteyen aynen katılımcılar vardı, akademisyenler vardı yerel örgütlenmeler vardı çünkü bunun bir sadece İstanbul'la sınırlı olmasını istemiyorduk yerelde çok farklı hikayeler var ve onları da biraz taşımak istedik bu şekilde bir de tabii politika yapıcılar vardı aslında çünkü yani İBB nezdinde İstanbul Planlama Ajansı'nın temsilcileri de katıldılar. Bu da çok kıymetli oldu çünkü aslında hep politika yapıcılarla sivil alan arasındaki kanalları açmanın gerekliliğini konuşuyoruz. Burada öyle bir şansı da yakalamış olduk. Evet, kapalı e, devre bir toplantıdan başka bir şey şu tabii ki e, politika yapıcılarla e, da buluşmak. Şüphesiz e, bir irade beyanı da çok e, kıymetli. Evet. Bu konuda kafa yormak da e, çok önemli ama çok da zamanımız olmadığını düşünürsek tabii. aslında. <gülüyor> yani yani mesela... aslında ihtiyaçların iletilebilmesi için e, çok önemliydi. Çünkü e, Türkiye'de insanlar gerçekten e, bu konularda büyük bir özveriyle çalışıyorlar. E, ve de yani çok destekten yoksun bir biçimde çalışıyorlar. O ihtiyaçları talepleri iletebilmek önemliydi. Peki Hande Hanım ihtiyaçlar ve talepler dedik artık hani konumda daha e, aynı tanrına da girmiş olalım. E, Türkiye'den e, kültür kurumları ya da kültür ve sanat alanından e, kişiler yani az evvel bahsettiğimiz toplantının katılımcıları ekolojik dönüşüm için e, nasıl ihtiyaçlar e, tanımlıyorlar e, ve de aslında ekolojik dönüşüme hangi ana eksenlerde bakmaktılar? Aslında katılımcıların hepsi bütüncül bir bakışa sahipti. Yani ekolojik krizin farklı toplumsal, siyasal ve kültürel meselelerle iç içe geçtiğini vurguladılar. Bunun farkındaydılar ve bunu ortaya koydular. Dolayısıyla bizim kesişimsel dediğimiz bir yaklaşımla konuyu ele alıyorlar. Ekolojik dönüşümün de bu kesişimsel anlayışı olmadan gerçekleşemeyeceğini düşünüyorlar. Yani aslında ekolojik krize, meseleye tek bilensle bakmıyorlar. Çok boyutlu ve iç içe geçmiş bir problemle karşı karşıya olduğumuzu vurguluyorlar. Bu, bu da gerçekten böyle. Yani kültür sanat üretirken aynı zamanda farklı sosyal adaletsizliklerin meseleye nasıl girdiğini vurgulamak istiyorlar. Zaten bu, bu şekilde ele almazsak aslında bu adaletsizliklerin yani Ekim krizinin bu adaletsizlikleri nasıl perçinlediğini de pek göremiyoruz. Burada iklim adaleti önemli bir kavram, öne çıkan bir kavram. Çünkü bu kesişimselliği anlatıyor bize. Bunu bunu düşün, bu da tabii hareketin önemli bir katkısı. Çünkü bunu düşünmezsek diyebiliriz ki iklim krizi tabii ki herkesi etkiliyor, i̇şte bütün dünyayı etkiliyor, bütün ülkeleri etkiliyor. Kimse kaçamıyor bu krizden. E, tabii bin, bir dereceye kadar bu doğru ama e, şu da e, çok önemli. Herkese aynı derecede etkilemiyor. Üstelik herkes de iklim krizini yaratmakta eşit sorumluluğa sahip değil e, ve e, iklim krizi aslında zaten toplumların en kırılgan kesimlerini e, yani eşitsizlik çeşitli eşitsizlikleri tecrübe eden grupları e, durumunu Kötüleştiren, daha da kötüleştiren bir şey ya da herkes e, bu krize baş edebilmek için e, eşit kaynaklara e, sahip değil. Dolayısıyla bu bir adalet e, meselesi aynı zamanda. E, kültür sanat e, aktörleri de e, bunu e, böyle ele alıyorlar ve yaptıkları işlerde aslında e, bu adaletsizliğe de e, dokunuyorlar ya da işaret e, ediyorlar. Evet, belki de en çok konuşmamız gereken en çok vurgulamamız gereken kavram bu iklim adaleti e, konusu e, ve kesişimselliği e, Aslında bu mücadelenin farklı alanları e, kesiyor olması ve farklı etkileri e, yol açıyor olduğunu da e, anlatmak e, bunun içinde kültür ve sanat e, alanındaki pek çok e, aktörün devreye girip Aslında bu çok boyutlu meseleyi çok boyutlu kriz ve çok boyutlu dönüşümü e, aslında Anlamaya, anlamak anlamakta bize yardımcı olmaları gibi galiba bir tanım evet. önümüze çıkıyor. Ne dersiniz? Evet öyle. Bir de burada mesela demokratik katılımı da eklemek gerek. Yani ilk bakışta demokratik katılımla ne ilgisi var denebilir ama öyle değil. Aslında demokratik katılım ekolojik dönüşüm için olmazsa olmaz bir şart. Demin siz de söylediniz. Aslında bu dönüşüme Öncülük edecek olanlar vatandaşlar. İşte gençlerin çok aktif olduğunu zaten e, görüyoruz. E, ama daha da fazla insanın mobilize olabilmesi için, dönüşümü e, talep edebilmesi için e, demokratik katılım çok önemli. E, bu kanalların açık olması çok önemli. E, çünkü tabandan katılım genişledikçe insanlar e, dertlerini ifade edebiliyorlar. E, bu krizi nasıl yaşadıklarını ve ne gibi çözümlerin gerçekten işe yarayacağını, gerçekten bir dönüşümü tetikleyeceğini anlatabiliyorlar. Ve tabii ki hepimizi ilgilendiren kararların sadece devletler tarafından değil, hep birlikte alınması gerekiyor. Aynı şeyi kültür sanat alanında çalışanlar da vurguluyorlar. Ve katılım çok önemli. Ama bu katılımın nasıl olacağı üzerine de bir tartışma yapma ihtiyacı var. Evet. evet. noktayı biraz açabilir miyiz aslında? Katılımın nasıl e, olacağı tartışması hangi perspektiflerden e, bakmak lazım acaba? Zira evet yani bir yandan bu <gülüyor> Hem aslında bu alanda çalışan aktörlerin birbirleriyle iletişimi ve aynı zamanda toplumla iletişimi de çok önemli. Bununla birlikte topluma şu anda iklim krizinin ya da içinde bulunduğumuz ekolojik dönüşümün tekabül ettiği o çok yanlı ve çok yönlü bilgiyi aktarmakta da aslında bir a, a ihtiyacı yani katılımcı olan, kapsayıcı olan bir ağ ihtiyaç duyduğumuzu söyleyebilir miyiz Sade Evet kesinlikle söyleyebiliriz. Demokratik katılım ihtiyacı kadar dayanışma ihtiyacı da var. Ağlar da bunu sağlıyor. Yine Türkiye'de bununla ilgili çok şey söylendi. Yani bu toplantı kapsamında. Dolayısıyla hem yani ağ ağlara ihtiyaç var. Çünkü bilgi paylaşımına ve tecrübe paylaşımına ihtiyaç var. Dayanışmaya ihtiyaç var. Ama aynı zamanda ağlar tabii etkiyi de çok arttırıyor. Yani herkesin tek tek yapabileceği etki başka, bir araya gelerek, ortak bir zemin üreterek yapabilecekleri etki çok başka oluyor. Ama bunun tabii paylaşımcı ve dayanışmacı bir ağ olması önemli. O yüzden de demin söylediğim gibi yani ağı kurmak yeterli değil, bu ağ nasıl işleyecek, ne tür katılımcılık prensipleri ile belirlenecek bunların da konuşulması ve birlikte yine belirlenmesi gerekiyor. Yani yapılmış hazır bir masaya oturmak değil o masayı birlikte nasıl kurulacağını da konuşmak. Herkesin öncelikleri farklı olabiliyor. Farklı potansiyel çatışma noktaları olabilir. Bunları karşılaşmalarla ve işbirlikleriyle değiştirmek mümkün. Ama onun için işte ilk şart aslında katılımın önünün açık olması. Yani bir yandan da politika yapıcılarla olan ağların da aynı şekilde açık olması tabii. Çünkü aslında o, o şekilde kararlar ortak bir şekilde daha mümkün olduğu kadar ortak olarak alınabilir. Peki çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet bu süreçte temas ettiğimiz konulara ki büyük aciliyet taşıyan çok önemli konular. Bütün bu konulara değindiğiniz politika metni ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat Türkiye'den örnekler başlıklı metin İKSV'nin web alanında bulunabilir. Bu arada bir de A haritası paylaşılmış. Onu da hakikaten atlamak istemiyorum süre bitti diye belirttim ama evet, alanın paylaştırı arasındaki bağlantıları gösteren bir Graph Commons temelli. A haritası da sunduğunuz bu vesileyle. Umarım evet. bu harita bu arada çok daha karmaşıklaşır ve çok daha büyür. Bu temenniyle kısaca haritadan bahsetmenizi rica Evet ben de umuyorum. Hatta yani onu yaptığımızdan bu yana da büyümüş olduğunu da tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten alan hızla büyüyor. Buradaki karşılaşmalar da artıyor. Daha da artacaktır diye Düşünüyorum ama metin kısa bir metinde dolayısıyla pek çok farklı girişim var, çok güzel çalışmalar var. Bunların hepsine metinde yer veremedik. O yüzden de böyle bir harita ile hem de görsel olarak evet. aslında ortak zemini de görebilmek mümkün haritada. Çünkü onun kavramlar üzeri ya da pratikler üzerinden haritayı oluşturduk. Yani bu farklı aktörlerin benimsedikleri ortak pratikleri, yaklaşımları, işte iklim adaleti gibi ya da katılımcılık gibi ya da e, tabii hepsinin ortak noktası ekolojik dönüşüm ihtiyacıydı. E, ama bunun yanı sıra işte yeni hikayeler anlatmak. Çünkü kültür sanatının böyle de bir e, rolü var. Çok önemli. İnsanlara e, bu gerekli dönüşü, e, Dönüşümü sağlayabilmek için insanlara farklı bir perspektif sunabilmek ve belki bazı soruları artık sordurabilmek. Yani bizim örneğin doğayla olan ilişkimiz üzerine bir düşünmemiz gerekiyor. Bu Genelde tahakkümle kurulan bu ilişki nasıl değişmeli? Mutlaka değişmeli de nasıl değişmesi gerekecek? Bütün bunlara yol açan çalışmalar var ve onları da haritaya koymaya çalıştık. Evet. Çok iyi bir yerde bıraktık aslında. Bu söyleşinin biraz da eksik kısmı tabii ki yapısından evet. da kaynaklanıyor. Biz Hande Paker'le baş başa yaptık bu söyleşi aslında çok katılımlı bir sürecin ürününü konuşuyoruz. Oysa ki başka türlü organize etseydik hakikaten bu dönüşümün gerektirdiği e, kültür üretimlerinin, kültür ve sanat üretimlerinin e, mesela estetik boyuttaki vasıflarının da nasıl olacağını ya da hani konseptüel olarak neleri e, kapsamasının tırnak içinde elzem olacağını vesaire de e, konuşabilirdik. Evet. Ama e, bu söyleşinin yapısı hakikaten e, bu kadarına şu, e, şu ana kadar konuştuğumuza e, el vermekte ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben çok teşekkür ediyorum. Anne o anne zaman sana. bir dahaki sefere buna devam etmek üzere <gülüyor> diyorum. Diyelim, ben çok diyeyim. teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum hoşça kalın